Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillah. <Sessizlik> Mehmeduhu. Ben esta'inuhu. Ben estağfiruhu. Ben euzü billahi min şurur enfusina ve min seyyat-i amalina. Femeyyyehtihillahu fe la mudellelah. Femeyyullul fe la hadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne muhammela rabbuhu ve rasuluhu.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 Yehelatin amen istağullah ve kulu gaulan sirda yuflef bakın ağımalıkm, bayasır bakın zinolukum, ramiyye Allah ve rastuluh sığat faza firzan azima inna azat. İnnah istağal hadis, halamullah, kairu hadi Muhammed sallallahu aleyhi sallam, aşrı alamori muhtesatıha, da kulla muhteset beda, da kulla beda zallala, da kulla zallatın inna. Mutbetül Hacı'mizden sonra öncelikle hoş geldiniz. Bugün elinizdeki notlardan anlaşıldığı üzere Tabut Tevhid'den okuduğumuz 10. dersimiz. Ders olarak yaptığımız 10. kısımdır bu. Dersimizin konusu Allah Azze ve Celle'nin dışınla birileri için ve arada da ilah eten Allah'ın ismi anılmaksızın veya Allah'ın dışında bilinen isman olarak kurban kesmek veya hayvan kesmenin hükmü nedir? Bu hususta neler vaat edilmiştir? Ceza mı? Mükafat mı? Ve bu işin hükmü nedir? Ona değineceğiz inşallah. Dinimiz döndüğünce. Tabimiz Hazreti Hazreti'yle yardım istiyoruz. Bu ortamı sevdiği, razı olduğu meleklere karşı övündüğü meclislerden, ilim meclislerden yapsın. Bize de razı olduğu kulağına yapsın meleklerinin kuşattığı üzerine sekimle inen değerli kullarından kısım, razı olduğu amelleri bize mürafak kısım, Kendisine razı olduğu kullarından olarak da ona kavuşmayı üzere nasıl yesin? Kardeşlerim, Musalif Muhammed bin Süleyman Etteni'ni, Rahimullah bu başlığı izah sabedinde, Kur'an'dan iki ayrı yerden ayetlere delil getirmekte, iki tane de sünnette delil getirmektedir ki Bunların teferruatını biraz sonra göreceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle'ye yapılması gereken bir kısım ibadetler, Allah'ın dışından birilerine yapılmakta. Sadece Allah için yapılması gereken işlerden bazıları Allah'tan başkalarına yönelttilebilmekte, onlara sarf Ve bunun ismi dinle şirktir. İnsan kendisini neyle adlandırırsa adlandırsın, bunun ismi her halde şirk olur. Dolayısıyla onu işleyen kişi de müşrik sıfatıyla sıfatlanmak durumunda kalır. Bu ise Allah ve Celle'nin, dersimizin baştan beri konusu bu, bu ise Allah ve Celle'nin asla affetmeyeceğini bildirdiği, asla ve kat'a, araya kim girerse girsin, o kişi dünyada hangi amel işlerse işlesin, o kuhlun yaptığı bu işten dolayı onu affetmeyeceğini bildirdiği, yani ebedi cehennemlik olduğunu bildirdiği iş olduğundan, bu dersimiz ve bu ders anlatılan şeyler çok önemli. Bu sebeple her sözümüzde, her dersimizde anlatmaya çalıştığımız gibi, Üzerine değinmeye çalıştığımız gibi. Bu dersleri bir altın sürekli tekrar devam edelim mevzumuza. İnsanların öğrenmesi gereken ilk ilim ne namaz kılmak, ne oruç tutmak, ne başka bir şey. İlk ilim tevhiddir. Allah'ın göre celliği biz nasıl birleriz? Ve onun birliğine gelecek sıkıntıları, onun birliğine su tutmak, sakat var, hastalık hayatımızdan nasıl çıkartırız bunu öğrenmesi gerekebiliriz. En önemli ders bu ders benim anlattığım ders manasını söylemiyorum Öğrenilmesi gereken en önemli kısım tevhid kısımdır. Önceliklidir. Çünkü bir insan dünyada çok güzel ameller işleyebilir. Çok salih insanların olabilir. Ama eğer amelinde bir şirk varsa onun bu iyi niyeti ve salih ameli işe yaramayacak. Allah azze ve celle. O amelleri ahiret gününde toz mesabesinde, savunmuş toz mesabesinde yapacağını söylüyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle katında söylediğimiz sözlerin bir değer olması için, yaptığımız işlerin bir değer olması için bizim hayatımızda şirk olmayacak. Yani Allah'a layık olduğu şekilde dirileceğiz. Her hususta, ibadet çizgilerinin her hususta Allah Azze ve Celle onun şanına yakışır şekilde dirileneceğiz. Bu olmazsa yapılan iş ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar salih amel çok olursa olsun, kişi ne kadar samimi olursa olsun, ondan kabul edilmiyor. Öyleyse bu hepsinden daha önemli. Bir öncelik. Musa'nın İbrahim Allah bu dersin izahı sırasında iki ayet, iki ayet ve iki tane hadis delil olarak getirdi demiştik. Bu ders esnasında da iki tane değerli sahabinin hayatına kısaca değineceğiz. Çünkü iki tane hadis iki ayrı değerli sahabiden gelecek. Bunlardan birisi Ali bin Evi Talip radiyalarına. Diğeri de Tarık bin Şihab, adı Allah, anhtır. Allah onlardan razı olsun. Dersimizin sonunda bu iki değerli şahsiyet hakkında çok kısa bilgi vermeye gayret edeceğiz. Dersimizin akış kimletine uygun olarak. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda biz ibadetin ne olduğunu anlatmıştık. İbadet deyince bizim aklımızda, bizim literatürümüze, sözlüğümüze giren şey Namaz, oruç, hac, zekat gibi bilinen bir kısım ibadettir. Bunlar ibadet olmakla ibadet kavramı içerisinde çok daha geniş şeyler girer. Nedir bunlar? Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gidecek. Yapıldığında kişiye sevap kazanılacak. her şey ibadettir. Bir insan yolda giderken insanlara eziyet veren bir sıkıntıyı yoldan kaldırırsa sevap kazanıyor mu? O zaman bu ibadet. Müslüman kardeşlerle karşılaştığında güzel güler yüz göstermekten dolayı bir sadaka icra alıyor mu? O zaman bu ibadet. Evet, ibadetler Allah azze ve celle'yi razı edecek ve yapıldığında kişiye sevap kazandıracak her şey. Buradan hareketle tekrar söyleyeceğimiz kısma dönelim. İbadetler Allah azze ve celle'nin hakkıdır. Başkasına yapılmaz. Başkası için yapılmaz. Bu durumda o ya şirkliysından isimlendirilir ya riya dik isimlendirilir ki, şirk diye büyük şirktir, kişiyi dinlen çıkardır. ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ümmet hususunda en korktuğu şeylerin başına gelir, küçük şirk, büyük günahtır. Öyleyse biz ibadet çeşitlerinin hiçbirini Allah'ın dışında birileri için yapmayacağız. Bugünkü göreceğimiz mevzu olan kurban ibadet de bu çeşittendir. İnsanlar Niye kurban keserler? Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için kurban keser. Kurbanın isminde zaten yakınlık var. Yani. Kurban yakınlık kurmak. Yani. Akraba bu kökten tutan. Garip akraba bu kökten tutan. Bir insan Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için, onun rızasını kazanmak için, keskiği bu hayvanla Allah Azze ve Celle'ye değer elde etmek için kurban keser. Öyleyse kurbanımızda bir ibadetse, hem de ibadetlerin en büyüklerinden birisi ise, bunun sadece Allah Azze ve yapılması, başka hiçbir şeye yapılmaması lazım. Bu hiçbir şeyin içine her şey girer. Allah dışındaki her şey. Yani melekler girer, insanlar girer, peygamberler girer, dinler girer, evliya Allah girer, anne baba girer, devlet başkanı girer, herkes girer. Allah dışında herkes bu kısma girer ki Allah'ın dışında hiç kimseye ve hiç kimse için kurban kesilmez. Musa'nın İbrahim'in Allah bu usta dair getirdiği ilk delilde Allah Azze ve Celle'nin Enam Suresi 162 ve 163. ayetlerini göstermektedir. Nedir bu ayetlerde bize bahsedilen Allahu Teala'nın buyruğu Kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin deki muhakkak ki benim namazım nusuk ibadettir aynı zamanda kurban ibadetinde içerir. benim kurbanım hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir ona aittir la şerike onun hiçbir ortağı yoktur ve de umirtu ve ene evvelul muslimin işte ben bunun emri oldum yani tüm ibadetlerimin Allah azze ve celle'ye ait olmasıyla ve ihlasla ona ibadet etmekle emrolundun ve ben müslümanların ilkiyim. Bu ayet hakkında İbn Kesir rahimehullah değerli tefsirinde şöyle buyurmakta. Allahu Teala Allah'tan başkasına ibadet eden müşriklerin ve Allah'ın ismi dışında bazı isimlerle kurban keserek veya başkalarına kurban keserek Allah'a ibadet cihetinden yapılması gereken kurban ibadetini başkalarına yapan müşriklerin bu yaptığı işi reddetmekte ve demekte ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara de ki bu ibadetleri Allah'tan başkasına yapanlara benim namazım da, kurbanım da hayatım da, ölümüm de Allah'a ait. Allah içindir. Başkası için değildir. Başkası için yapmam. Bu onların yaptığı yani müşriklerin yaptığı işlerin muhalifidir. Allahu Teala Resulüne müşriklerin yaptığının zıttını yapmaya emretmiştir. Aynı zamanda bunun duyurulmasını emretmiştir. Çünkü tevhiddir bu. Tevhid de duyurulması gerekir. Bu haliyle Allah Azze ve Celle peygamberine müşriklerin bu yaptığı iş onların onlara muhalefet etmeyi, onların yolundan yüz çevirmeyi, aynı zamanda da doğruluk ve niyetle Allah Azze ve Celle'ye yönelmeyi kalp de Allah'a yönelmeyi emretmek. Bu ayetin içerisine geçen elinizde ibadetin, hanım tefsirinde kurbanım diye tercüme ettiğimiz kelime, nusuk kelimesi, tefsircilerin ittifakıyla kurban kesme ibadetiyle adlı Bu kurban kesme. Örneğin Mücahit, Sevri, Süddi, Said bin Cübeyr, Dahhak gibi alimler, tefsir alimleri, tabi'nin alimleri bunlardan. Aynı zamanda hayatın ve ölümüm de Allah Azze ve Zülillah yani ben Allah için yaşarım. Hayatım içerisinde yapacağım işler Allah'ın razı olacağı. Onun seveceği işler olacaktır ki de bu işlerde sadece Allah için yaparım. Başkası için yapmam. Ölümüm de aynı şekilde Allah içindir. Yani ölümüm esnasındaki imanım ve üzerinde bulunduğum salih de Allah Azze ve Celle içindir. Başkası için değildir. Başkası için ölmem. Ölümüm de Allah içindir. Allah için olmalıdır. La şerike leh ifadesinde ise Allah Azze ve Celle'nin bu hususlarda, ibadet çeşitlerine Allah'ın ortağı olmadığına bir işaret var. Bu ibadet çeşitlerinin hiçbirinde Allah'ın bir ortağı yoktur, ortağa ihtiyacı yoktur. Öyleyse bu ibadetler ve bunun benzeri tüm ibadetler ortağı olmayan Allah Azze ve Celle'ye ait olmalı, ben bununla emri olmalı. Ben yani ibadetlerimin hepsini sadece Allah Azze ve Celle için yapmakla emri oldum ki buna ihlas denir. İhlasla emri oldum. Aynı zamanda da ben bu ümmetin Müslümanlarının ilkiyim. Ve en evvelül Müslümin derken ki kasıt ise bu ümmetten Müslüman olanların ilki ifade edilir. Çünkü biliyorsunuz peygamberlerin, fasüllerin, nebilerin hepsi Müslüman idiler ve hepsi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceydi. Öyleyse ben Müslümanların ilkiyim derken ben insanlığın içerisinde Müslümanların ilkiyim diye kastedilmemekte. Bilakis bu ümmetin içerisinde kendisinin gönderildiği ve peygamberlik gelince teslim oluşu, Müslüman oluşu ifade edilmektedir. Ben ümmet içerisinde son ümmet içerisinde Müslüman olanların, Allah'a teslim olanların ilkiyim buyurmaktadır. Bu ayetin konumuzla alakasına gelince allah Teala kullarının ibadet etmesini emretmek. Mütekin yaratılış gayesini izah ederken nazar suresinde ve ma halakutu'l cinne ve'l insa illa diyerek yaratılış gayesine çıkmamıştır ki orada da buyurduğu üzere ben cinleri de insanlar da sadece bana kulluk etsinler diye. Bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmuş. Dolayısıyla mahlukun yaratılış gayesi ibadettir. Allahu Teala ibadet çeşitlerinin her birisini kendisine ibadet emeler nasıl namazla ibadet ediyorsak oruçla ibadet ediyorsak takranıyoruz sadakayla ibadet ediyorsak zekatla ibadet ediyorsak veya burada ismini zikredemeyeceğimiz kadar yaptığımızda saattan kazanacağımız ibadet çeşitlerinden birisi ibadet ediyorsak Allahu Teala kurban kesmeyle de Allah azze ve celle'ye ibadet edilmesini kullana emretmekte ve bu ibadet çeşitlerinin hiçbirisini Allah'tan başkasına yapmamayı emretmekte Allah'tan aşksın yapmayın önüne geçip bunu yasaklamak. Ne kadar ibadet varsa, hasreten online içerisinden kurban ibadet dahil olmaklara, bunlar sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılır, başkasına yapılmaz. Yapılmamazdır. Ne de bundan sonra göreceğimiz dinlerin içerisinde de bu işin başkasına yapılması'nın e, İslam'daki konumu, e, çirkinliği açıkça cizahilmdir. Mustafa'nın rahime olan getirdiği ikinci delil. Kevser suresinin ikinci ayettir. Orada da Rabbimiz Azze Meccinle, Evimiz Aleyhisselam'a inna atayna kel buyurarak ona ahiret gününde kevser havuzunu bahşettiğini buyurur. Müjdeler. Devamında da tesalli de Rabbi har der. Öyleyse sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Burada alimlerin bir söylediği üzere. Allah Azze ve Celle iki büyük ibadeti birlikte almıştı. Az önceki ayette de gelmişti. Bu yan yana inme salati ve nusuki derken. Burada da geldi. Allah için namaz kıl ve kurban gibi ibaresinde de geldi. Ayetinde. Namaz ve kurban birçok ibadetin içermediği, ibadetler içeren geniş şumundi ibadet Ve Allah Azze ve Celle her iki ayette de bu iki ibadeti birlikte almıştır. Bu iki ibadet ise hem yakınlığa delalet etmekte, hem tevazuya delalet etmekte, hem muhtaçlığın ifadesi olmakta, aynı zamanda Allah Azze ve Celle'ye hüsnü beslemek, yakini imanın kuvveti, kesin imanın kuvvetine delalet etmekte, Allah Azze ve Celle'ye yönelmekle kalbin mutmain olduğunda bir ifadesidir. Namaz da ver. Kurbanda bu ibadet çeşitlerin hepsi muhtevasında vardır. Ağrınlar derler ki bedenle yapılan ibadetten en üstünü, en yücesi namazdır. Maddi olarak yapılan ibadetten en üstünü ise kurban kesmektedir. Ve namaz ile kurban kesimi az önce söylediğimiz gibi, şimdi teferratına gireceğimiz gibi kendi içerisinde birçok ibadeti barındırma. Örneğin namazın içinde içerdiği ibadet çeşitlerine bir değinelim. Du'a vardır namazın içerisinde. Başlı başına bir ibadet. Tekbir vardır. Tesbih vardır. Tekbir biliyorsunuz Allah'a Ekber demek. Yani Allah'a büyü demek. Tesbih Subhanallah demek. Allah'ın noksanlıklardan deriipmak, noksanlıklardan onu uzaklaştırmak. Kıraat vardır Kur'an tilaveti. Başlı başına bir ibadettir. Sena vardır, Allah'a yüce etme, övme. Kıyam vardır, Allah için ayakta durma, huzurda durma. Ruku vardır, eğilme. Secde vardır, insanın en değerli yeri olan almanı Allah için secdeye kapatma, yere kapatma, yere kapanması vardır. Tadil erken dediğimiz her yapılan işi rukunla uygun olarak yavaş yavaş hakkını vererek yapmak. Yüzü Allah Azze ve Celle'ye doğru çevirmek ki Resulullah s.a.v. bir hadisinde kişi namaz kılarken Allah'a doğru yönelmiştir buyurmaktadır. Hakeza kişi kalbiyle de Allah'a yönelmektedir. Kalbinle Allah'a yönelmesi ibadet çeşitlerinden birisidir. Bunun gibi birçok ibadeti ihtiva eden bir ibadettir namaz. Her ne kadar bazen bunun farkında olmadan bu ibadeti yerine de. Aynı zamanda kurban kesme ibadeti de kendi içerisinde farklı ibadetleri ihtiva eden bir çeşittir ki, onlarda mesela Allah Azze ve Celle'ye kendini ve değer verdiği her şeyi sunma iddiası vardır. Nereden? Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Halil İbrahim Aleyhisselam'a oğlu İsmail'i kurban olarak kesmesini emretmişti. O da İsmail oğlu İsmail'e bunu söyledi. İsmail de Aleyhisselam buna razı oldu. Neyle emrolunuysan bunu yap dedi. İbrahim Aleyhisselam oğlunu yatırdı. Boğazını keserken kesmek üzereyken Allah Azze ve Celle ona sen emrolunu şeyi yaptın dedi. Ondan oğlunu kabul etmedi. Onun yerine gökten bir kurbanlık koç gönderdi. O günden sonra bu ümmet kurban kesmeye devam ediyor yani büyükbaş ve küçükbaş denesinden kurban kesmeye o günün emri bu ümmet devam ediyor. Biz bu kurban ibadetini İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı iş üzere devam ettiriyoruz. Yani ey Allah'ım sen bana oğlumu kurban etmeni emredersen ben bunu yaparım. Sen bana kendini kurban et dersen ben kendimi kurban ederim. Ama sen bana şeriat olarak bir hayvan kanını akıtacağın ve etini dağıtacağım bir hayvan kurban et dedin, ben de bunu yapıyorum diyerek, kişi değer verdiği, en değer verdiği, neyse onu Allah'a sunmaya hazır olduğunu ifade etmektedir. Bu tam teslimeti ta kendisidir. Aynı zamanda kurban ibadetinin içerisinde tasadduk vardır, bir ibadettir. İnfak vardır, bir ibadettir. İkram vardır, bir ibadettir. Aç insanları doyurma vardır, bir ibadettir nefsin cimriliğinden kendini koruma vardır ki herkese gerekli olan bir ibadet Allah Azze ve Celle'nin verdiği mallarda Allah'a karşı cömert olma ve bunun gibi bir kısım ibadet değiştiren geniş kapsamlı, fazesi çok geniş olan bir ibadet çeşitli kurban Allah Azze ve Celle gerek hemis Kur'an-ı Kerim'le gerek sünnette Rasulünün diliyle bu ibadetlerin bize şeriat yapılmasını emretmiştir bu ibadetlerde de sadece Allah Azze ve Celle'yi kastetmemizi ve benzeri ibadetlerde başkasına bu ibadetleri sarf etmememizi hasretmememizi emretmiştir öyleyse ibadet çeşitlerinde ne varsa Allahu Teala yapılacak kurban kesimi dahil ilk hadisimiz 3. delil Ali Ebi Talib radıyallahu anh'dan gelmekte elinizdeki notlarda yok bu hadisin öncesinde basit bir kıssa var küçük bir kıssa onu anlatayım ben Ebu Muttufeyl, Radiyallahu An, Ali Radiyallahu anh yanına gelerek dedi ki ya ey Ali Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in insanlardan gizli olarak sana sır olarak söylediği bir şeyler var mı? Varsa onu bana söyle de ben ne bileyim dedi. Ali Radiyallahu anh dedi ki insanlardan gizli olarak Resulullah kimseye sır söylemedi. Özel şeyler dışında bana da söylemedi. Ancak ben ondan şöyle bir hadis ezberledim. O da şudur dedi elinizdeki noktaları yazıyor. Buyurdu ki Allah'dan, ah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden, Allah şu dört şeyi bana bildirir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ve devam eder. Allah, Allah'tan başkası için kurban kesene lanet etsin. İki, Allah annesine ve babasına lanet eden kimseye de lanet etsin. Üç, Allah bir suçluyu barındırana Lanet etsin. Ve dördüncüsü, Allah yeryüzünde tarla, bağ, bahçe gibi sahibi belli olan yeryüzünün bir kısmının sınırlarını değiştiren de lanet etsin. Hadisin izahına geçmeden önce orada orada lafı geçen bir husus var ki lanet. Nedir lanet? Allah'ın rahmetinin umulduğu gün rahmetten uzak tutulmadır. Ve lanet Allah azze ve celleden sadır olursa yani Allah falancaya lanet etti, eğer falancaya lanet etsin diye Allah Azze ve Celle kendi ağzından veya Resulullah Allah'ın ağzından buyurursa, bu kovmak, tarih etmek, uzaklaştırmayı ifade eder. Rahmetinden kovma, huzurundan kovma, uzaklaştırmayı ifade eder. Herhangi kullardan sadır olursa, bu söz, lanet sözü ise, bu, lanet edilen kişinin Allah'ın rahmetinden uzak olması cihetinden uzak olsun diye bir bedduadır. Bir mahluk, başka bir mahluk alanet ederse bu şu demektir, o Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye onun aleyhine yapılan bir bedduadır. Ama Allah Azze ve Celle bir kula lanet ediyorsa, o Rabbinin huzurundan kovulacak, onun rahmetinden istifade edemeyecek demektir. Bunu ifade eder. Hadisin i dönelim. Hadisin i bu dört sınıf insana Allah bizzat kendisi lanet etsinler. der. Bir başkanlığında lanet etti der. noktada öyle yazar. Kimdir bunlar? Büyük günah diye isimlendirilen işleri yapanlardır. Geçmişte büyük günahlardan bahsederken biz demiştik ki hakkında ceza vaat edilen, hakkında lanet vaat edilen, hakkında cehennemliktir Ateştedir diye tehdit gelen veya cennetten uzaktır, cennetin kokusunu alamayacaktır diye tehdit gelen her husus büyük günahların içerisindeydi. Hırsızlık yapmak, zina etmek, içki içmek, gasp etmek, çapulculuk yapmak yani. Bunlar büyük günahlardır. Lanet gerektiren işler de büyük günahlar olduğu için bu hadiste zikredilen dört sınıf insanlar büyük günah işleyen kimselerdendir. Büyük günahlar nasıl siliniyordu? Nasuh tövbe ile. Nasuh tövbe hangi şartları içeriyordu? Tekrar hatırlatmak fayda var. Dört taneydi. Birincisi, yaptığın işi terk edeceksin. Pişman olacaksın. Bir daha yapmamaya azimle ve karar vereceksin. Dördüncüsü de içinde hak varsa kul hakkı o kul hakkının sahibine iade edeceksin. Nasuh Tevbe de bunları ihtiva ediyor diyor Öyleyse bu hadiste ve benzeri hadislerde gelen büyük günahların hepsi için özel olarak tevbe etmek gerekir. Bu günahların izahına geçmeden önce Allah Azze ve Celle Kur'an'da ve sünnette bir kısım işlere ve bu işi yapanlara lanet eder. Şeyhülislam'ın dediği gibi bir kısım insanlara da salat eder. Salat. Lanetin zıttı salattır her ne kadar bizim salat, namaz diye girmişse, salat çok geniş manası olan bir kelimedir. Örneğin Allahu Teala, Ahzab suresinde buyurmakta ki, Hu el yusalli aleykum ve melâketuhu li yuhrizekum ile nur ve kâne bil mü'minine rahîma. O, kendisini kastederek Allah azze ve celle sizlere salat eder. Aynı zamanda onun melekleri de karanlıklardan aydınlığa çıkasınız diye size ederler. Ve Allah mümin kulağına karşı merhamet sahibidir. Tahiyyatuhum yevme yelgavmehu selam Onların Allah'a kavuşma günü, duaları selamdır. Selam. Bu ayette Allah azze ve celle'nin de meleklerin de müminlere salat ettiğini diyor. Salat Allah Azze ve Celle'nin salatı, rahmet etmesi ve ondan hoşunda olması demektir. Dolayısıyla Allah bir kuluna salat ederse, ona rahmet edecektir, ona bereket indirecektir. Onu hidayete erdirecektir. Ama Allah Azze ve Celle dışında, mahluk bir başka mahluka, yaratılmış başka yaratılmışa salat ederse, bu da Allah'ın rahmetine ulaşsın diye bir duadır onun Allah Azze ve Celle dışında melekler müminlere salat etmelerde bu cihettendir. Karanlıklardan aydınlığa çıkarsınız diye melekler de size salat etmektedir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani gökteki melekler müminlere salat ederler. Yani Allah'ın rahmetine ve bereketine ulaşsın diye mümin kullar için dua eder. Allahu Teala Kur'an'la ve sünnette geldiği üzere lanete müstahak olan kimselere lanet etmiştir. Salata müstahak olan insanlara salat etmiştir. Bu ayette salattan bahsetmiştir Allahu Teala. Başka bir ayette ise اِنَّ اللّٰهَ لَعْنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ saira سَعِيرًا buyurmakta gene Ahzat Suresinde. Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiştir ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Kafirlere lanet etmiştir allah Teala. Aynı şekilde hadiste de geldiği üzere müminlerden olup da bir kısım büyük günah işleyenler de Allah Azze ve Celle ve onun Resulü lanet etmiştir. Öyleyse bu laneti gerektiren büyük günahları biz öğreneceğiz, bundan sakınlayacağız. Bunların ilki neydi? Bunların ilki Allah'tan başkası için. Kurban kesin, Allah lanet etsin. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer net ifade bulamazsınız. Bundan dolayı biz her zaman her ortamda diyoruz ki, bir Müslüman kul Kur'an'la sünnetin arasını ayırdı mı artık dalalet yoluna girmiş demek. İflah olmaz bir daha. Müslümanların dininin kaynağı Kur'an ve Sünnet. Bunun arasını ayırdınız artık elinizde 91 bin var demek. Yani. Yaşayamazsınız o dini. Ve alimlerin üstüne basarak söylediği üzere Kur'an Sünnete ve onun izahına daha fazla ihtiyaç var. Çünkü Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de birçok mevzuyu mücmede bırakmıştır. Yani teferruatına girmeden genel hatlarla emretmiş veya yasaklamış, sonra onun izahını Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bırakmıştır. Bundan dolayı Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmalarının vahiy olduğunu bildirir allah Teala kitab-ı Kerim'de. Bundan dolayı hem Kur'an'da hem sünnette sabittir ki kim ile itaat ederse Allah'a itaat etmiş demektir. Niye? Çünkü Resul hevasından konuşmaz. Çünkü Resul Allah'tan aldığı vahiy ile dini açıklar insanlara. Allah Azze ve Celle'nin kitabında hadislerde gelen net ifadeye çok sıklıkla rastlanmaz demiştik. Buradan açıldı. Şimdi konumuza dönelim. Allah'tan başkası için kurban kesene Allah reanet etsin. Sözümüzün başına demiştik ki ibadet çeşitlerinden hiçbirisi Allahu Teala'nın dışına birisine yapılmaz. E kurban da ibadetlerin en büyüklerinden birisi ise kurban ibadeti de diğer ibadetler gibi Allah'tan başkasına yapılmaz, yapılmamalı. Yapılırsa şöyle laneti gerekten iş yapmıştır ki o o lanete uğrayacak. Tevbe etmediği sürece ya tevbe edecek bu günahından arınacak veya bir daha kurtuluş ermesi, felaha ermesi zor. Hali perişan. Hesabı Allah'a kalmış. Lanetlikse, yani Allah'ın huzurundan, rahmetinden kovulacaksa artık ona kim rahmet edecek? Ona kim acıyacak merhamet edecek? Allah'ın ve Resulünün lanet ettiği işlerden bahsetmiştik. Bunların teferruatına bir kısım girmemiz gerekiyor. Nedir? Örneğin şu dört maddeli hadisle geldiği üzere Allah'tan başkasına kurban kesen kişi lanetlik bir iş işlemiştir. Annesine babasına lanet eden kişi lanetlik bir iş işlemiştir bidat, küfür, şirk veya cezayı gerektiren bir suç işleyip de ceza görmesi gereken bir kişinin ceza görmesin diye kendisine sığındığı ve onu sığındıran, barındıran kimseye Allah lanet etmiştir. Hakeza son madde olarak da yeryüzünün sahipli bölgeleri kastedilerek arsalar, tarlalar, bağlar, bahçeler kastedilerek, oraların sınırlarını değiştirerek, Müslüman kardeşine zulmeden ve yere mal etmeni kimselere de Allah Azze ve Celle lanet etmiştir. Bunun dışında bu kısmı İmam Nevevi'den naklederek anlatacağım. Bir kısmı benim de ilavem var. İmam Nevevi der ki vasıflarla lanet etmek yani muayyen bir şahıs olmak sınav vasıflarla lanet etmek caizdir. Hatta Allah ve Resulü bunu yapmıştır öylesi Müslümanlar da yaparız. Yani falanca kişiye, filancaya değil de, falanca işi yapana, filanca işi yapana Allah lanet etsin veya Resulü lanet etsin diye etmiştir diye gelen şer'i delilere sabit olan her hususa Müslüman da lanet eder. Bu caizdir. Nedir bu işler? Örnek verelim. Bu dört tane ilaveten. Zinakar kadına, o zinakar kadını bu işe sürükleyen ve onu kullanan kişiye. Dövme yapan ve yaptıran kadına veya erkeğe. Faizi yiyen, onu yediren, faize şahit olan ve bu işin yazıcısına, katibine. Canlı resmi ve heykeli yapan kimselere, musavvir deniyorlar, musavvirlere. Zalimlere, fasıklara, katirlere, kölelere, sahibinden başka birisinin sahibi olduğunu iddia eden kölelere. Babasından başka birisini babam diye isimlendiren baş, e, e, çocuklara. İslam'da olmayan yeni şeyler ihdas eden ortaç haram bidatçilere, Bunun haricinde benim ilave ettiğim hadislerden e, elde ederek buraya eklediğimizde işte, hanımını arkadan yaklaşan kişilere Kadınlara benzeyen erkeklere, erkeklere benzeyen kadınlara, Yüzünün tüyünü yolan ve yolduran kadınlara, Kaşlarının arasını yolan kadınlara, Dişlerinin arasını güzelleşmek için dişlerin arasını ayıran, törpülettiren kadınlara, Peruk takanlara, içki içene, içkiyi imal edip yapana, içkinin imal edilmesini isteyenlere, Kendisi için içki yapılanlara, içkiyi taşıyana, içkinin kendisi için taşınana, satana, alana, içkiyi sunana, içkinin sunulduğu kişiye ve bunun gelirini yiyen kişiye Allah ve Resulü lanet etmiştir. Bu son kısmı özellikle açmak istiyorum. aleyhi ve sellem, İbn-i gelen bir hadiste demiştir ki Allah içki hakkında on kişiye lanet etti. İçki böyle melun bir iş. Özellikle altını çizmek istedim. Şer'i delillerle vasıflı şekilde lanet etmek caizdir. Ancak bu işleri yapan özel kişiler için muayyen kişiler ben. Özel kişi için o lanetliktir, o mel'undur, ona Allah lanet etsin denmez. Bu işleri yapan kişiler için genel konuşulur da falanca bu işleri Allah'ına lanet etsin ve yetmiştir denmez. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu kişinin sonunun ne olacağını biz bilmiyoruz. Belki yarın halinden dönecek, terbiyecek. Bundan dolayı özel olarak ismen lanet edilecek kişiler şer'i naslarla yani Kur'an ı sunatın ayetleriyle küf küfür üzere öldüğü bilinen kimselerdir. On haricinde yaşayan hiç kimseye, yaşayan hiç kimseye yaşayan hiç kimseye ismen lanet edilmez. Kim olursa olsun. Çünkü yarın onun bu halinden dönmeyeceğini kimse bilemez. Allah Azze ve Celle nice insanlara küfür hali üzerindeyken hidayet etmiş de doğru yolmuş Ömer radıyallahu ne zaman hidayet buldu? Resulullah öldürme için yolculukta iken değil mi? Yoldayken. Resulullah o müşriklere lanet etmediği gibi şu an yaşayan, yaşayan Müslümanlara da lanet edilmez. Çünkü yarın birisinin hidayete geleceğini biz bilemeyiz. Lanet ise o yapılan kimse hakkında Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye yapılan beddua sadece küfür üzere olan kalbini tamamen küfre açmış ve bu hal üzere ölmüş kimselere için caiz. Bunu da ayan beyan aşikarı biliyorsak bilmiyorsak ismen şahsen muayyen olarak birisine lanet etmeyin. Edilmez. Ama Kur'an'da ve sünnette geldiği üzere az önce saydığımız ve aklımıza gelmeyen Laneti gerektiren işleri yapanlara sıfat olarak lanet edilir. Allah dişlerinin arasını ayıranlara lanet etmiştir. Havuk takan kadınlara lanet etmiştir. Ölme yapana ve yaptırana lanet etmiştir. Arazinin sınırlarını değiştirene lanet etmiştir. Veya lanet etsin. Bunlar denir ama şu kişi bu işi yapıyor. Allah ona lanet etsin denmez. Güzümüz yettiğince onu bu işten sakındırmaya bu yaptığı işin çirkinliğini ona anlatmaya çalışır. Terk etmese bile yine lanet etmeyin. Çünkü lanet etmek, alimler iktifah ile muayyen belirli şahsıla lanet etmek caiz değil. Bu önemli bir şer'i kuraldır. Buna dikkat edin. Mümin lanetçi değildir. Lanet niye bu kadar tehlikeli? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden uzak olsun diye yapılan bir bedduadır. İmam Müslümin, Rahimullah'ın Sahih-i de rivayet edilen bir hadis var. Onla ben size bilim dönüşü aktarayım. Bu işin ne kadar tehlikeli olduğunu ve ne kadar uzak durması gereken bir iş olduğunu daha iyi anlayalım. Bir yolculuk esnasında, bir kervan esnasında, Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunan kervan esnasında bir kadın, devesinin ona verdiği eziyetten, sıkıntıdan dolayı canı yanmış da devesine lanet etti. Allah sana lanet etsin dedik. Devesine lanet ettik. Bu sözü duyan Peygamber aleyhisselatü hemen ona haberci gönderdi. O devenin üzerindeki yükleri indirin. O deveyi salın içsin. Hemen onun emri yapıldı. Sahabe diyor ki, hadis sahabe, ben hala gözümün önünde imiş gibi görüyorum, hatırlıyorum ki o deve başıboş dolaşır da kim sana dokunmaz. Ben yani sağmak için onu saçına sına etmek için veya kesip etinden istifade etmek için kimse ona dokunmadı. Bir kişi bir dinine lanet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve o lanetin vaki olduğunu bildirircesine o hayvanın terk edilmesini, başıboş bırakmasını emrediyor ki bir daha hiçbir kimse o hayvanı istifade etme. Öyleyse lanet işi Müslümanın yapacağı işti. Müslüman yaşayan herhangi bir canlıya, gerek insan olsun, gerek cin olsun, gerek hayvan olsun, yaşayan hiçbir canlıya inancı, ameli, halini olursa olsun muayyen olarak falanca filanca diye isim vererek yanet etmez bu caiz değil. Bundan sakınmak gerek. Yani. Bundan önceki iki tane ayetle ve bu hadisi anladık ki Allah'tan başkasına kurban kesmek büyük günah olan ve kişiyi şirke düşüren büyük günahlardan birisi. Öyleyse bundan uzak duracağız. Bu arada altı çizilmesi ve üzerinde konuşulması gereken bir başka mevzu var ki, kurbanı biliyoruz. Kurban Allah'a yakınlaşmak için yapılan bir ibadettir. Peki et için kesilen hayvanların durumu Kurban ibadettir. Bir insan et maksatlı hayvanını keserse buna ibadet der miyiz? Değil mi? Bu ibadet değil. O zaman ibadet maksatı dışında kesilen bir hayvan, üzerine Allah'ın ismi anılmadan kesilirse bunun durumu nedir? Allah'tan başkasına kesilen hayvan kişiyi küfre düşürür. Dolayısıyla o iş haramdır. O hayvanın etini yemek de haramdır. Burası anlaşılır. Allah'tan başkasının ismi anılarak kesilen hayvan, et hayvanına değinecek olursak bu sualine ikiye ayrılmışlardır. Bazıları onun etinden yemek caizdir. Yenilme der, bazıları yenilmez. Ve bu ihtilaf da öyle basit dilde kalacak bir ihtilaf değil, ciddi bir ihtilafdır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bize وَتَعَامُمُ لَّذ۪ينَ اُوتُ kitabı هُلُّ kum buyurulur. Maide suresinde, beşinci ayet. Yani, kitab ehlinin yiyeceği size helaldir. Buyurur allah Teala. İbn-i Abbas, Sadiyallahu anh'ıma, Buradaki tağımlan kasıt kesilen hayvandır der. Yani sadece işte sebze, neden zerre şeylerden yapılan yemekler değil de kesilen hayvan da buna girer der. Dolayısıyla Ehli Kitabın kestiği hayvanlar ve onların yiyecekleri Müslümanlara helaldir. İşte bu ayetten dolayı bir kısmı alim işte de var. Velate kulumin malam yüz kerismullahi aleyh ayetinde bildirilen hükmün dışına çıkarak ehl-i kitabın kestiği hayvan yenileri buyurur. Nedir bu ayet? En'am suresinde üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Hakeza Kur'an-ı Kerim'lerin muhtelif yerlerinde 4-5 yerinde Allah Azze ve Celle bizlere helal olmayan yiyeceklerden bahsetmiştir. Kan, leş, domuz eti ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeyler. Bu ayeti Maide suresindeki bildirilen ayet bastım gelecek şekilde anlamışlar ve Allahu Teala ehli kitabın kimin ismini anarak hayvan kestiğini bildiği halde ehli kitabın yiyeceklerini helal saymışlar. Dolayısıyla o hayvanların eti yenir buyurur alimler. Ata bunlardan birisidir. Kasım bin Muhayme, Muhaymere Zuhri, Rebiya, Şabi, Nekul, Sahabeden Ubademin Samit ve Ebu Derdağ gibi değerli şahsiyetler ve buraya alınmayan bir kısım alim bu görüştedir. İmam Kurtubi rahmetullah bunu değerli tefsirinde toplamış değerli insanlara sunmuştur bu bilgiler Ancak alimlerin cümhuruna göre bu husus farklı farklıdır. Nedir? Üzerine Allah'ın ismi anılmadı. Başka birisinin ismi anıldı diyelim kesilen hayvanların eti yenmez derler. Bunu biz biliyorsak derler. Yok bilmiyorsa o zaman Bukhari'de gelen Ayşe Validemiz'e nivâfı ise göre bu hayvanların eti de yenir. Üzerine besmele çekilerek derler. Yani olayı şöyle anlamışlardır. Ehli kitabın yiyecekleri sizin için helaldir buyuruyor Allahu Teala. Ancak bunun içerisinden üzerinde Allah'ın istisanılmamış hayvanları istisna etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın ismi olarak kesilmişse ve bir ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyan komşumuz, arkadaşımız, ahbabımız neyse bize et yemeği sunmuşsa Allah'ın isminin anılarak kesildiği bu yenir. Yok biliyorsak ki o Bismil Mesih dedi. Mesih'in ismiyle, İsa'nın ismiyle. veya bir Yahudi komşumuz ismi Üzeyr dedi. Üzeyr'in ismiyle diyerek kesti. Veya bir başkası Bismil Efendime söyleyeyim e Zuhre. Venüs yıldızının bir ismi Zuhre'dir. Zuhre yıldızı. Bismi Zuhre dedi. Zuhre'nin ismiyle. Bismillah demedi. Bismi Zuhre dedi. Ve biz bunu biliyorsak eğer bu hayvanın etinden yenmez. Ama öyle bir komşumuz var ki eyl Kitap, Allah'ın ismini anladığımı anladım şüphedeyiz. Bilmiyoruz. Bu durumda bu hayvanın eti yenir mi? Evet yenir. Çünkü Ayşe Validemiz'den gelen Bukhari'de rivayet edilen bir hadiste Ayşe Validemiz anlatır, der ki bir topluluk Nebi Aleyhisselatü geldi ve dedi ki, Ya Resulullah bize bazı insanlar, bazı topluluklar et getiriyorlar. Et ikram ediyorlar. Ve üzerine Allah'ın adı anıldığını mı, mı, biz bilmiyoruz. Diyerek onun hükmünü sordular. Onun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Siz o yemeğin üzerine Allah'ın ismini anın, yani Bismillah deyin ve onu yiyin. Dolayısıyla üzerine Hayvan kesilirken Bismillah dendi mi denmedi mi veya başka bir mahlukun ismi anıldı mı anılmadı diye bilmediğimiz bir hayvan getirilmesi önümüze bu etin yenmesi caizdir Bismillah diyerek yenir. Ama biz biliyorsak ki komşumuz veya o yemeği bize getiren bunu Bismillah diye kestir veya başka birisinin adıyla kestir. Müşklerin adına kestiği gibi kes. Bu durumda o et yenmez. Sahabeden bile bu hususun dışında fetva veren değerli alimler var ki Ebu Derda, Ubadem-i değerli sahabelerdir. önce sahabelerdendir. İhtilaf derin bir ihtilaf. Ancak alimlerin cumhuru Allah halen isabet olan görüşte bu. Bu şekilde. Yani kesilirken Allah'ın ismini anılan hayvanlar kimin hayvan olursa olsun yenir. Ehli Kitab'ın veya Müslümanların onu kasıtıyorum. Veya Allah'ın ismi anıldı mı, anılmadı mı, bilinmiyorsa ikram edilmişse bu da yenir Bismillah denerek. Ancak biz eminseki ki o hayvan kesilirken Allah'ın dışında dirilen ismi anılarak kesildi. Mesih-i İsa'nın ismiyle diyerek kesildi. Meryem Aleyhisselam'ın ismi anılarak kesildi. Hüzeyr Aleyhisselam ismi anılarak kesildi. Veya başka bir putun, mahlukun ismi anılarak kesildi. Bunu kesin biliyorsak o zaman o etten yenilmez. Allah'ın dışında diriler için kesilen hayvan ise Bismillah denilere kesilse dahiyemez. Yani. Ki İbrahim el-Mervezi der ki, Muhari'nin arkadaşları, Muhari'nin öğrencileri ve arkadaşları, şu hususta bir fetva vermişti ki bu fetva hepimizi bağlıyor. Önemli. Çok karşılaşmasak da günümüzde karşımıza çıkan ve muhatap olduğumuz bir mevzu. Bir sultan, kral, yönetici, başbakan, vekil, veya herhangi bir idareci veya katır sayılır bir insan için kesilen hayvanlar da yenilmez bunlar haramdır çünkü o hayvanlar da Allah'ın dışında birileri için kesilmiştir kurbanı kesen kişi kurbanı kesen kişi kurban kesilen kişiye yakın olmak onun gözüne girmek onun nazarında değerli olmak maksadıyla bunu yapmıştır öyleyse bu hayvanlar kesilirse onun adına yenmez bu da Allah'ın dışında birileri için kesilen kurban kısmından da yani. hadisin ikinci kısmı Ali radıyallahu anhın e, rivayet ettiği hadisten. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a lanet ettiğini bildirdiği ikinci günah, annesine babasına lanet eden kimseye Allah lanet etsin idi. Hadis derslerimize bunu okumuştuk. Bir insan annesine babasına nasıl lanet eder? Belki Aleyhisselam kişinin annesine babasına küfür etmesi, sövmesi büyük günahlardandır. Her insan annesine nasıl söver? Birisi başkasının annesine söver, o da onun annesine söver. Birisi başkasının babasına söver, o da cevaben onun babasına söver. İşte bu kişinin kendi annesine babasına söylemesidir. Öyleyse lanet, sövme, küfür, hakaret, tazirleme, tahkir etme gibi her türlü ifade başkasının annesine ve babasına söver. bu ifadeler kişinin kendi annesine babasına yapılan konumundadır ki Bunlar laneti gerektiren büyük günahlardandır. Mesela açık olduğu için geçiyor. Üçüncü mevzu hadisteki kim bir suçluyu sığındırırsa, muhammaz eder, korursa, koruma altına alırsa Allah ona lanet etsin. Bu suç öyle bir suç ki hakkında ceza uygulanması gereken bir suç. Mesela birisi başka birisini öldürdü. Veya başları birisinin malını çaldı. Veya zina etti. Veya şunu yaptı veya bunu yaptı. Hakkında ceza eden, İslam'ın ceza uygulayacağı bir suç işleyen kişiyi sığındıran, onu muhafaza eden, saklayan kişi de Allah'ın lanetine uğrayacak bir iş yapmıştır. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin cezalarının uygulanması engellenmiştir. Halbuki Allah'ın kitabında veya Resulünün sünnetinde gelen had cezaları, yani işlenen suça karşılık verilen cezaların bir beldede, bir yerleşim yerinde uygulanması, oraya 40 gün yağmur yağmasından daha hayırdır. Daha üstündür. Yağmur biliyorsunuz, Rabbimiz Azze ve Celle'nin rahmetlidir, Dolayısıyla bir beldede Allah'ın cezalarından birisi uygulanması da, işleyen kişiye bu cezanın uygulanması da o yağmurdan daha hayırdır. Öyleyse bu hayırı engelleyen birisi var. İşte bu büyük günahlardan bir günah işlemiş demek. Veya bid'at gibi İslam'a sonradan sokulan ve dini bir parçasıymış gibi algılanan bir işi yapan kişiyi barındıran da aynı şekilde büyük günahlardan bir günahı lanetiylektiren bir günah işlemiştir. Müslüman bid'attan sakındığı gibi o bid'atı reddedecek o bidatın İslam'da yeri olmadığını ikrar edecek. Onu inkar edecek. Bidattan razı olmayacak. Onun zıddına sünnetin yaygınlaşması için gayret edecek ki bu durumda o bidat ve bidatçıyı barındırmamış olur. Öyleyse bidatı ve ceza gerektiren, suç işleyen kişiyi barındırmak büyük ünohadan birisi. Bunu barındırmayacak, Ona karşı merhamet duymayacak. Her ne kadar ona merhamet duysak da bir insana verilecek ceza, toplumun mefsedete uğramasından, bozulmasından, bozulmaya yutmasından ve günahlara yönelmesinden daha ehrendir, daha basit. Düşünün ki bir insan bir toplumda ceza gerektiren bir iş işledi. O cezasını görmezse ne yapar o suç? O toplumda yaygınlaşır, vevaç bulur. Yani haklar gasp edilmeye başlar. Sınırlar aşılmaya başlar. İşte şu an dünya üzerinde bunun bizzat yaşayan şahitleriyiz biz. İşte suçlunun cezalandırılmaması böyle büyük bir günaha, böyle büyük bir fesada sebep Ama suçluyu barındırmazlar. Suçlunun ceza almasını sağlarsak, bunu temin edersek bu sefer o suçun cezasını gören insanlar ayaklarını denk alacaklar. Azgınlaşamayacaklardır. Haddi aşmayacaklar. Çünkü biliyor ki ucunda bir ceza var. Ve bu ceza öyle basit cezalar değil. Adam öldüren cezası öldürülme Veya yüz derece verecek şekilde çok ağır bir mali kurta. Veya zina eden. Zinayı insanlar basit alıyorlar ama zina evli kişinin yaptığında taşlanarak öldürülmeye hak ettiği bir ceza, ceza gerekiyor. Her ne kadar birileri bunu orta çağdan gelme bir alışkanlık Yok Arapların adetliği isimlendirse de bu elimizdeki Kur'an'la Resulü Aleyhisselam'ın sünnetiyle sabit bir ceza. Yani orta çağda bize gelmiş olsa da kıyamete kadar hükmi vaki, Müslümanlar arasında veşerli olması gereken bir kitap. Bir cezadır ki bizim anayasamızda bunlar var. Nedir bizim anayasamız? 1431 sene önce yasa yapılan üzerinde hiç değişiklik yapılmayan ve değişiklik ihtiyacı hissedilmeyen bir anayasa. Kur'an-ı Kerim ve onun açıklayısı sünnet. Halbuki Allah Azze ve Celle'den gelmemiş olsaydı bu anayasa o kadar tutarlı olur muydu? Ve her çağ hitabeler olur muydu? Olmazdı. İnsanların yaptığı kanunlar şimdiliktir. 5 sene sonra, 10 sene sonra, hatta bazen 3 gün, 3-5 ay sonra hitap etmez. Hep değiştirme ihtiyacısı var. Kalbuki Allah Azze ve Celle'nin anayasası güzel gönderdiği anayasamız hiç değişikliğe uğramadan hükmü düzeltilmeden ve çağlara göre yeniden e, torna ihtiyacı hissetmeyen değişmez kanunları eder. Her ne kadar birileri bunun aksini söylese ve bunu yobazlıkla, vericilikle, orta çağ alışkanlığıyla Arap adetleri isimlenmişler. Müslüman bunu kabul etmek zorunda. Bunu kabul etmeyen imanına şüphe Dördüncü ve son maddeye geçtik. Hadiste gelen yeryüzünün sınırlarını değiştiren kimseyi Allah lanet etsin. Ne yapardı bu insan? Bağ vardır, bahçesi vardır. Bu sınırları yavaş yavaş işte bir karış, yarım karış, 10 santim, 15 santim, yarım metre, bir metre neyse, gücü yetkikçe yavaş yavaş yavaş yavaş kaydırır ki bununla kendisine hemen parçası Yani kendi sınırlarını genişletir. Yani onun malını gasp eder, çalar. Bu büyük günahlardandır. Allah Azze ve Celle ona lanet etsinlerken derken, Aleyhisselatü Vesselam bunun büyük anı olduğunu bildirmiştir. Ahiret cezası, cezası ise şu. Men zaleme şimren minel ardi tuzgahu yarmel kıyameti min sebe ardi Her kim zulmen haksızlık yaparak yeryüzünden bir karış yeri alırsa kıyamet gününde onun yedi katıyla beraber onun boyununa ne kadar yer aldın, çaldın, gasp ettin, zulmen, o yedi katıyla beraber boyunlu asılacak. Taşıyabilirsen taşı. Biliyorsunuz, Allah Azze ve Celle gökleri yedi katı olarak yarattığı gibi, yerleri de, yeryüzünde yedi katı olarak yaratmıştır. Hem bu hadiste bu bize bildirmekte, aynı zamanda Talak Suresi'nde Allahu Teala'nın bir bildirisi de var, onu da okuyayım inşallah size. Orada bildirmektedir. Ve الذي خلق O 7 kat göğü ve onun bir misli benzeri olarak geri yaratandır diyor Gök 7 kat olduğu gibi yer de yedi kattır. Zulmen haksızlık var. Yer çalan, başkasının yerine göz diken kimseler de 7 kat 7 beraber o çaldığı yer kadar Oyunun asıl olarak cezalandırılacaktır. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle muhafaza görsünüzler. Delil olarak zikredilen dördüncü husus ise bir hadis, bu hadis yanımda yazdım, zayıf bir hadistir. Ancak altımda not diye yazdım, o noktaya dikkat edin. Merfuan zayıf ancak mevkufen sahih bir hadistir. Merfuyu ve mevkufu ben size izah etmiştim, tekrar söyleyeyim. Merfuğu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü, davranışları veya onaylarıdır. Mevkup ise sahabenin sözü ve davranışlarıdır. Dolayısıyla bu hadis, Peygamberimizin ağzından çıkan bir hüküm olarak zayıf olmakla beraber, Selmanül ül Farsi, radıyallahu anh'ın sözü olarak sahihtir. Dolayısıyla hükmen merfu konumunda olan bu hadisi, biz şimdi Peygamberimizin sözü olarak değil de, sahabenin sahih sözü olarak, rivayet edeceğiz. O yüzden buraya aldım ve üzerine konuşma ihtiyacı hissediyorum. Bir adam bir sinek sebebiyle nete girdi ve bir adam da bir sinek sebebiyle ateşe girdi. Cehenneme girdi. Peki bu nasıl olur diye sorulduğunda orada dedi ki iki kişi bir topluluğa kavme uğradı oraya vardı. O beldenin girişinde bekçiler var. Bu bekçiler onlara onlara bir şeyler sunmasın sizler çünkü o toplumun kendisine kulluk yaptığı bir putu vardı ve oradan geçmek isteyenler onların putuna bir şey sunmadan oradan geçemezler onlara yol vermezler. Bundan dolayı o iki arkadaştan birisine birincisine bizim putumuza bir şey sunmaya bir kurban oldu ki benim yanımda hiçbir şey yok hem yani kurban olarak sunabileceğim hiçbir şey yok. Ya sinek dahi olsa bir şey sun. Yoksa yolun kapalı geçemezsin. Deyince o bir tane sineği kurban etti de onun yolunu açtılar. Geçti. Ama yaptığı bu işten dolayı Allah'ın cehenneme. O arkadaşlardan ikincisine aynı hitabı yaptılar. Sen de bizim tutunursun bir şey sun, bir kurbansın dediler. O da ben Allah Azze ve Celle dışında hiç kimse için hiçbir şey sunmam. Çünkü kurban sunmaya layık olan sadece hak sahibi olan odur. Ben başkasına bir kurban sunmam dedi. Bunun üzerine onun boyununu vurdular öldürdüler. Ama bu yaptığı işten dolayı o cennete gitti. İşte bir sinek sebebiyle ateşe giren, bir sinek sebebiyle cennete giren iki kişinin misali budur. Örneği budur. hadis üzerine konuşulmaya değmeyecek kadar açık aslında. Kurban kesmek ibadetti. Öyleyse bu ne olursa olsun Allah Azze ve Celle dışında birilerine yapılmaması gereken bir ibadet. Kurban edilen şeyin cinsi ne olursa olsun. Bir sinek dahi. Halbuki bu insan sinek kurban ederek onların isteğini yerine getiren bu insan sinek sebebiyle cehenneme girdi sözünden anlaşıldığına göre önceden Müslümandı. Onu cennete cehennemden ee, kurtarmayın, cehenneme sokan, cennetten uzaklaştıran iş başka bir iş değil. Yaptığı başka bir eylem değil. Bir sinet kurban etmesi. Ve bu yaptığı işi o putun buna hak sahibi olduğuna inanarak yapmalı. Bilakis o ahalinin kendisine vereceği bir zarardan veya onların şerrinden korunmak niyetiyle yapmalı. Yani kalbinde Allah Azze ve Celle şirk koşmak diye bir şey yoktu. Sadece o insanların şerrinden korunmak ve yolunu açmaları için bu hissedilerini yerine getirdi de hissedilerini kavuştu ama maksadına ulaşamadı, cennete giremedi. Niye? Çünkü ibadet çeşitinden birisini Allah dışında birisine yaptı. Çünkü kurban kişiyi kurban edilene yaklaştıran biri var. Her kim Allah için bir kurban sunarsa, o Allah'a yaklaşmaktadır. Her kim de Allah'ın dışından birilerine kurban sunmaktaysa, o da kurban sunduğu kişiye veya varlığa yaklaşmaktadır ama Allah'tan uzaklaşmaktadır. Allah'ın vaadi olan zennetten uzaklaşmaktadır. Öyleyse bir sinek de olsa veya büyüklüğüne olursa olsun, bir kurban Allah Azze ve Celle'nin dışında birilerine sunulmaz. Velev ki yaklaşmak niyeti olmasa da sunulmaz. Bu gayri ihtiyaridir. İster istemez kurban sunan kişi, kurban sunulana yaklaşmaktadır. Onun nezdinde değer kazanmaktadır. Bir mevki edinmek. Öyleyse bizim kurbanlarımız, hadiste bildirilen ikinci kişinin yaptığı gibi, sadece Allah Azze ve Celle olacak. Allah Azze ve Celle dışında, hiç kimseye hangi tehditde maruz kalırsa, hangi işle, e, muhatap olursak olalım. Allah Azze Celle'nin dışında hiçbir şeyi hiçbir kimseye kurban etmiyor. Çünkü kurban, az önce de söylediğimiz gibi namaz gibi İslam'da konumu çok yüze bir ibadettir. Kendi içerisinde birçok ibadeti ihtiva eden bir ibadettir. Bu ibadet sadece Allah Azze Celle için yapılır. Başkaları için yapılmaz, yapılmamalı. Yapılırsa bu de geldiği üzere kişiyi ateşe götür. İmanla mutfaat olan birisi, kalbi imanla mutfaat olan birisi, Allah dışında birilerine bir şeyler sunmaz. Sadece Allah'a sunulacaktır. Onun hakkıdır çünkü. Başkasının hakkı değil. İkinci kişinin yaptığı bu işten kendimize çıkarmamız gereken paylardan birisi de Allah Azze ve Celle'nin dinini sebat etmek üzere çalışacağız, çırpınacağız. Allah Azze ve Celle'nin rızasından uzaklaştıracak işlerden kendimizi korumaya çalışır. Gücümüz yettiğince Allah Azze ve Celle'nin dinine sanmı olmaya gayret edeceğiz. Onun dininde ayaklarımızın sabit kalması için Allah Azze ve Celle'ye dua edeceğiz aynı sonunda Bunun karşılığında mutlaka cennet elde edilecek. İzah etme ihtiyacı duyuyorum. Her ne kadar burada yeri olmasa da konu açıldığı için. Bir insan gerçekten kalbi imanla dolu olduğu adı. Ammar bin Yasir, radıyallahu anh gibi gerçekten imanla dopdolu olduğu halde Allah Azze ve Celle'ye ve olan muhabbeti çok üst seviyede olmasına rağmen can korkusundan dolayı veya kaldıramayacağı bir tehditle muhatap olursa o küfür sözünü işleyebilir. Onların istediği bu işi yapabilir. İmanla kalbi dopdolu olduğu halde. Bu durumda onun için bir cevaz vermiştir. Yapabilir. Ama yapmaması Ammar bin Yasir'in babası ve annesi gibi yapması, yani Yasir ve Sümeyye radıyallahu anhuma gibi yapması, ona cennet kazanılacaktır, birey. Olayı biliyorsunuz, İslam'ın ilk şehitlerdi Ammar'ın babası Yasir ve onun annesi Sümeyye radıyallahu anhuma'nın şahadeti. Müşrikler onlara küfür sözünü söylemek için baskı yaptılar, onlar sözlerinden, iddialarından dönmediler. Allah Azze ve Celle'ye ve Rasulüne küfür İmanları İmanlar üzere sebat ettiler. Ve onlar ilk şehit ismini andı. Kıyamete kadar onların ismi ilk şehit diye anılmaya devam edecek. İslam'ın ilk şehitleri. Ve Allah Azze ve Celle bunun karşılığında onlara direkt cennet eder. Bununla beraber onların oğlu Ammar can korkusundan dolayı. Bunların yaptığı, istediği işi yaptı ama pişmanlıktan gözyaşı döker etler. Resulullah yüzüne bakamayacak derecede yaptı. Sen kalbin nasıl anlar, bu halde bu işi yaptığın zaman deyince imanla dop doluydu. Ama korktum. Deyince Allah azze ve celle onun yapılabileceğine dair ayetler indir. Dolayısıyla canımızdan kaldıramayacağımız büyükler, ve organ kesilmesine kolumuzla, bacağımızla, eşimizle, çocuğumuzla tehdit ediliyorsa sadece o bir belayı musibet etmek için bu iş yapabiliriz. Ancak bu iş kul hakkına girmeyecek şekilde olacak. Herhangi bir Kimsenin canına, malına, ırzına kastetmeyeceğiz. Böyle bir hakkımız yok. Neyle teklif edilirse gidiyor. İman üzere sebat eden kimselerin halini bundan önce okuduğumuz hadislerden birisinde Resulü Aleyhisselam bize beyan etmişti. tekrar etmekte fayda var. Sözümü bitiriyorum yavaş yavaş. Buyurmuştuk Aleyhisselam şu üç şey kimde bulunursa o imanın tadını alır. Allah ve Resulü'nü her şeyden çok seven, sevdiğini sadece Allah için seven ve Allah onu küfürden kurtardıktan sonra bir daha küfre düşmeyi, ateşe düşmek gibi çirkin gören ondan uzak tutan. Bu üç kişi Allah Azze ve Celle'nin izniyle imanın tadını alacak. Bu hadiste bildiren ikinci kişi ise böyle bir kimsedir. Allah'ına razı olsun her kimse. Sözümüzün sonunda, özetleyecek olursak, Musa'nın İf-i bu izah eder sebeple getirdiği dört delilin yapılan izahından sonra anlaşıldı ki, ibadet çeşitlerinden ne varsa sadece Allah Azze ve Celle yapacak, başkasına yapılmayacak. Onların içerisinden hasreten Allah'ın katında çok değerli olan kurban ibadette Allah'tan başkasına yapılmayacak, sadece Allah Azze ve Celle yapılacak. Allah'ın ismiyle Allah'a sunulacak. Ki kesilen kurbanlarımızda bizim ne etlerimiz, ne kestiğimiz hayvanların kanları Allah'a ulaşmaz. Bilakis Allah azze ve celle'ye ulaşacak olan bizden bir takvadır, sakınmadır. Allah'ın emir ve yasaklarına bir ayettir. İbadet çeşitlerinden herhangi birisine Allah'ın dışında birilerine yapmayacağız. Bundan şiddetle sakınmak gerekir. Yani hakkında... E, sevap umduğumuz ibadet çeşitlerinden hiçbirisi başkasının sevgisi, hoşnutluğu bir makam, mevki, bir menfaat elde etmek için yapılmayacak. Çünkü bu durumda o ibadette Allah Azze ve Celle'ye ortak yapılmış olur ki Allah Azze ve Celle ortaktan münezzehtir, uzaktır. ortada ihtiyacı yok. Son olarak dersimizin akış e, sürecinde yaptığımız iş, ismi yeni geçen değerli şahsiyetler hakkında bilgi vermekti. Onlardan ilki İlk hadisin ravisi Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'dır ki, kendisini tanıyorsunuz, o imam kimselerdendir. Müminlerin emiridir, dört halifeden birisidir, künyesi Ebul Hasen'dir, Haşimi kabilesindendir. Nebimiz Aleyhisselatü amcasının oğlu ve kızı, cennet ehlinin değerli efendisi, seyidesi Fatıma radıyallahu anh'ın kocasıdır, eşidir. Kendisi aynı zamanda iman edenler en ilklerindendir. ilk iman eden çocuktur. Bedir'e katılmıştır ve Rıdvan katılmıştır. Biliyorsunuz Bedir ehlini ve Rıdvan Beyatı'na katılan sahabeyi Allah Azze ve Celle bağışlamıştı. Dolayısıyla bu her ikisine katılmakla bu üstün fazileti elde etmiştir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yaşarken daha cennetle müjdelediği on sahabeden birisidir. Müminlerin raşit hariflerinden dördüncüsüdür. Çokça meyinkıbeleri vardır, hikmetli sözleri vardır. Hicri 40 senesinin Ramazan ayında İbn-i isimli harici tarafından sabah namazı esnasında şehit edilmiştir. Allah Azze ve Celle ondan razı olsun. Rabbimiz ona bizi komşu kılsın, çok değerli bir sahabe, İslam'ın önderlerinden. İkinci kişi ise, ikinci hadisi rivayetten Tarık bin Şihab radıyallahu anh'tır. O da El Becelidir, yani Bezer kabilesindendir. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Nebi Aleyhisselamı görmüştür. Ancak ondan bir hadisi, rivayet etti sabit değildir der alimler. Ancak sahabi olduğu sabittir. Onun vefatı ise 83, Hicri 83 sayesinde vuku bulmuştur. Rabbine kavuşmuştur. Bu hal üzere Allah'ınlarına razı olsun. Bizlere de sevdiği razı olduğu bu kullarına komşu yapsın bizim de kanımızı. Hesapsız, kitapsız cennete gelenlerden olacağı şekilde cennet yapsın. Fedev-i organizasyonuzla hazıyla keremine dahilesin. Amin. ve davana yani. <gülüyor>